Tekrar Esselamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bakara suresi 118'den e, yaklaşık 120'ye, 124'e ya da 125'e kadar e, beraber e, okuyalım. Önce hocamızdan dinleyelim. E, ara sıra mümkün mertebe farklı hocaefendilerden dinlemeye, size Kur'an'ı dinletmeye çalışıyorum. E, Cenab-ı Hak bir türlü bu devirde imkan vermiş. E bu açıdan Minşavi'den dinleyelim. Ee, bu kısmı Bismillahirrahmanirrahim. vezi wa vezi bu son okuduğumuz 118. ayetti bakalım dina bak ne buyurayım ve kalellezina la ya'lemun bilgisiz insanlar dediler ya da derler ki kendileri dinden, imandan çok az nasibi olanlar. Efendim şunu derler ya da dediler ya da devamlı buna benzer sözleri bilmediklerinden konuşurlar. Levla <gülüyor> yukellimunallah. Allah bizimle konuşması gerekmez miydi? Keşke konuşsaydı. Madem böyle bir bize emri vardı Allah'ın, keşke bizimle e, konuşması gerekirdi ya da gerekmez miydi diye hadlerini aşan Allah'a e, sanki Allah'ın görevini belirtmek anlamına gelebilecek yaklaşım e, sergilediler. Ev te'tine ayet ya da bize direkt ayet teslim etseydi bize peygamber aracıya lüzün, ne lüzum vardı şeklinde Söyler. Bunu söyleyen insanlar kendilerinde çok böyle bilmişlik havasına sokarlar, çok bir şey demiş olduklarını düşünürler. Oysa bu, bu deyişide bir bilgisizlik var diyor. Yani onların cahil olduğu için, bilgisiz oldukları için bunu söylerler. Neyin bilgisizliği var? Allah kimdir, kul kimdir, Allah'ın varlığıyla kulun varlığı arasındaki birçok merhale, mesafe, varlık farkı bunlarla ilgili cahil insanın direkt muhatap olamayacağı, olabileceğiyle ilgili düşünceli boyutlarını bunu anlamaktan çok bilgilerinin yetersiz olduğunu da burada anlatıyor. كَزَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْتَقَوْلِهِمْ Yine böylece onlardan öncekileri de bunu demişti. Onların dediği gibi bunlar da diyorlar تَشَابَهَتْ <gülüyor> قُلُوبُهُمْ Bu sözleri onların kalplerini karıştırdı. Kalpleri net, o iken, karmakarışık oldu. Ee, biz ise diyor, onların kalplerini karıştıran bu fitneli ve yanlış cehaletle söylenmiş söze karşı diyor. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ Topluk, inanan topluklar için bu ayetlerimizi açıklıyoruz. Umulur ki, yûkilû, ne yaparlar? Ee, yakini bir inançla, imanla kalplerin netleşir, aydınlanır ve biz e, yakini iman sahibi olan topluluğa bunu anlatırız. Ayetlerimizi açıklıyoruz. Yakini iman sahibi olmayan topluluklar kalbi şüphe ve karışık olanlar ise Tabii ki bunlar da bir ders çıkarmayacak. Evet, bu ayet-i kerime Bu açıdan e, dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Çoğu zaman, e, evet, sor, soru sormak da ilmin yarısıdır derler. Demek ki soru sorduğun konuyla ilgili az çok araştırmamız lazım. Herhangi bir şey sorarsak, her, herhangi bir şey öğrenirken, tamamen e, bilmediğin bir konuda onun adı bilmek için soru sorulur. bir Biraz araştırıp da, biraz sorup da o sor, konuyla ilgili şüphelerin varsa onu gidermek için soruyorsan o bildiğin konularla ilgili ön alıştı araştırmalar ve onu ona göre de soru sorarsın. İçeride şüphe varsa şüphenin gitmesini beklersin. E, genellikle e, burada niyet çok mühim. E, niyet sağlam olunca e, gerisi kolay, inanmak kolay olur. Cev verilen cevapta çok doyurucu olması da ancak bundan sonra mümkün olur. Demek ki bunlar soru adabı ile ilgili bir ders de buradan çıkarmak lazım. Sevgili kadışım. Efendim sonraki ait kelimeye geçelim. Ondan sonraki ait kelime ne buyurdu Cenab-ı Hak? E, bu şüphe tarzı yaklaşımları tenkit ettikten sonra şüphesiz bir yaklaşım ve sormak e, elbette e, gerekli. Ya bundan sonraki ayet kelime de inna erselnake bil hakki beshiran ve nezira biz seni insanlara hak üzere hak peygamber hak vahiy ve senin peygamberliğin de haktır bu şekilde gönderdik hak ile gönderdik yani sen Allah'tan gelen doğru bir vahiy ve risalet ve peygamberliği hak olan bir tarzda geldin onlara ayrıca da Görevin olarak nedir? Ne olarak gönderdik? Beşiran, müjdeleyen ve nezira, uyaran. Uyaran ve müjdeleyen, beşaretle dopdolu bir risalet ile hak üzere gönderildin. Elbette sana sorduklarında sen de onları hem Beşira hem nezira olarak, hem müjdeleyerek hem uyararak anlatacaksın. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَح۪يمِ Evet, sen diyor, cehennemliklerden sorumlu değilsin. Ve la sual olunacak değilsin. Neden? cahim Artık gerek bilgisizliği sormadığı için, gerekse sorup inat ettiği için, inanmadıkları için, ee, cehenneme gidecek olanlar için de sen artık sorumlu değilsin, üzülme. Onlar, Bunu kendileri istedi. Bu yanlış yolu kendileri sağladı. Bu manada peygamberimizi de teselli eden vazifesini yapmasını e, e, beyan eden bir ayet kelimedir. Bu konuyla ilgili efendim yine eee Nisa suresi 153'te de e, yine Bakara suresi 55'te ve 108'de de birçok yerde bunu açıklayan ayetler mevcuttur. Bundan sonraki e, sayfaya geçtiğimizde yani e, 120. ayet-i kerimeye bakalım. E, bu iki ayet-i kerime e, bize yukarıdan beri e, anlatılan konuları anlattıktan sonra biraz da e, hem bize hem bütün geçmiş insanlarda örnek vererek tekrar e, peygamber nasıl anlaşılması gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam cümlesinin. görevleri nedir? Onlardan beklentimiz ne olması gerekiyor? Beyahut da biz onun yolunu anlatırken e, hangi görevlerle görevliyiz? Kendimizi sorumlu hissetmeliz gerekiyor. Buna cevabı veriyor. Burada bu açıdan inna erselnake bil hakke beshiran ve nedirra e, insanlara e, peygamberler beşir ve nezir olarak doğru sözlü, hak üzere gelmiş bir tebliğ görev göreviyle görevliyken Bizler de onların verasetini, yolunu efendim verasetini anlatacak olursak, insanlara baskıcı, insanlara zorbacı bir tarzda değil. Ne yapacağız? Beşaretle, nezir, nezaretle hem severek hem sevdirerek hem uyararak, yani Arapçasında tergip ve terhiple anlatacağız. Anlattık anlattık olmuyor. Hala kendimizi yıpratmamak. Ve bunun üzerine efendim insanların üzerine musallat olurcasına bir yüklenme tarzını da doğru bulmuyor. Ee, başka bir ayet-i kerimle sen onların avukatlığına soyunma diyor. Yani onlara belirli bir şekilde anlattıktan sonra onların efendim e, gereken vazifelerini yapmadığı zaman onları bana bırak. Sen benim elçimsin onların elçisi değilsin manasında ve maalekum bir vekil var ayet-i kerimle de. Burada da yine cahim. sen cehenneme gidecek olanlar haklarında artık o takdir buyurulmuş. Onları asla sen yola getiremezsin. Onlardan sorulacak da değilsin, sorumlu da değilsin. Onlar artık cehenneme gidecektir. Başka da elinden bir şey gelmez manasında. Bu şuuru çok çoğu zaman elbette bir anlayış olarak, metot olarak, usul ve adab olarak, tebliğ usul ve adab olarak önce bir tarafa koyalım. Sürekli lazım olacak efendim bir meseledir bize sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki ayet kelimeye geçiyoruz inşallah. Yine aynı hocamızın sesinden dinleyelim. Evet, sevgili kardeşim. E, bu ayet kelime 120. ayet 20 kelime ve 121. ayet kelime baktığımızda eee 1. ayet kelime okuyacağımız Bismillah Velen terda anke senden razı olmazlar elbette. Kim el yahudi ve vel nasara ne yahudi ve ne ve ne de nasara senden memnun olmayacak. Sen bu anlatmaya devam ettiğin ölçüde elbette onlardan bir çıkış, bir karşı hareket e, olacak bunu bekle diyor. Ve sen ne yapsan, onlara yumuşak davransan, beşaretli, nezaretli, efendim, her türlü üslubu da yapsan, uygulasan yine onlardan bu e, rızayı, memnuniyeti göremeyeceksin. Ne zamana kadar? Hatta tettebi'a milletihum. kendi e, dinlerine, kendi dediklerini, kendi topluluklarının kabullerini kabul edene kadar. Burada millet gelmesinin üzerine duracağız daha sonra. Kul inne hudallahi huven huda onlara de ki siz kendinizin Yahudi olduğunuzu, kiminizin Nasara, Nasara ve en doğru yolda olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bilesiniz ki Allah'ın hidayeti gerçek hidayettir. Kul inne hudallahi Allah'ın hidayeti müvelhuda gerçek hidayet odur diyor. Demek ki Allah'ın e, yanındakidir bizim için doğru olan, geçerli olan hidayet odur. Siz kendiniz kendinize Yahudiler, Nasra, Nasaralıları, Hristiyanları kabul etmez. Hristiyanlar Yahudileri kabul etmezken sizin yanınızdaki kabuller ya da retler bizim için pek anlam taşımıyor. Siz zaten Kendinizin dediğini ve kendi toplumunuza söylediğiniz yalanla tahrif olmuş şekliyle söylediğinizi kabul etmedikçe bizden de memnun olacak değilsiniz. O zaman benim için mühim olan nedir diyor. Allah'ın hidayetidir. Gerçek hidayet. Değil mi? Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Hidayet burada doğru manası, doğru yol manasında. Ve le inittebatu ehvaehum. Ba delledi caake minel Gerçek din adına bilinmesi gereken ilim. Sana geldikten sonra vahiy, kitap, mucizeler geldikten sonra onların nefsi hevasına uysan male keyne minallahi min veliyyin ve la nasir. <gülüyor> Sana Allah'tan bir koruyan ve bir yardım edende bulamazsın. Allah o zaman azabıyla sana azap eder. O zaman Allah'ın azabından seni kim korur diyor. Dikkat buyurun sevgili kardeşim. Bu ayet-i kerimede dikkatimizi çeken bir iki kelime var. Birisi hidayet kelimesi. Burada e, hidayet ve hüda kelimeleri hidayet kelimesi Aktif bir kelimedir ama hidayet tekmil bir kelimedir. Yani hidayet yolunun e, en yüksek zirve makamı anlamında hüda kelimesi kullanılır. E, inne hudallahi yani belki sizin de doğru tarafınız var, sizin de sizin de ama gerçek tam bir hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın yanındaki değerlerdir, onun doğru dediği şeydir. Gerçek manada hidayet, gerçek yol odur. Herkes bir yol tutturur gider. Herkes kendine göre benim yolum daha iyidir der. Ama gerçek hidayet, gerçek doğru yol Allah'ın yanındakidir diye cevap ver diyor. Onlara böyle cevap ver. Bu ayet kelime dikkatinizi çekmek isterim. Hidayet ne manaya geliyor? Açıklamış oluyor. Burada e, subjektif düşünceler yani herkes kendine göre bir doğru yol çizmiş olması yeterli değil. Acaba o Doğru yol diye gösterdiğin Allah'ın yanındakiyle aynı mıdır? Bu birinci derecede mühim ve hedef olarak bize gösterilmiş oluyor. Eğer siz diyor onların heva heveslerinden oluşan bir e, emire uysaydınız, onların dinine uysaydınız, onların öğretisine Yahudi tarzı, Hristiyan tarzı bir yaklaşımı benimsemiş ve kabul etmiş olsaydın Allah'ın azabından seni kim kurtarırdı diyor. Bir veli bir nasır sana gelip kurtaramaz. Allah'ın azamına seni kurtaramaz diye. şimdi e, burası da çok mühim. Yani hani diyalogcular şunlar bunlar. Bu ayet kelimesi eğer çok iyi değerlendirmiş olsalardı bugün için ne yapılması gerektiği konusunda da açıkça inne hudalahi hüvel huda ayeti cevap vermiş oluyordu. Bir ayrı burada dikkatimizi çekmesi gereken konu da millet kelimesidir. Millet kelimesi burada din manası olarak anlaşılmış ve verilmiştir. Ancak millet aynı zamanda topluluk manasıdır Topluğun diniyle, kültürüyle birlikte o topluluğun bütün e, yaptıklarını birlikte yaparak onlarla uyum sağlama anlamında bir tebeyyetten bahsediyor. Ama... Biz tabi ki buradaki Kur'an'daki millet kelimesiyle e, Fransız ihtilalından sonraki millet ya da milliyetçilikle hiçbir ilişkisi yoktur. Ama kelimenin kökün ise ortaktır. Aynı kökten gelen bir kelimedir. E, çoğu zaman ben milliyetçiyim dediği zaman burada kastedilen şey ben dindarım demiş olmuyorlar. Bunun da farkına şöyle ufak bir şekilde varılsın diye açıklık verelim. Ama Kur'an'da bahsedilen millet ya da milliyetçi eğer buradan türeme bir kelime söyleyecekse burada ben Dindar manası. Ben bulunduğum toplumun hak dinine inanan bir insanın manasında çıkar. Burada tettebiyan milletim onların milleti Hristiyan ve Yahudi milletinin inandıkları e, Efendim e, din olarak hidayet yolu olarak onları kastetmiştir. Bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerimeyi e, okuduk. Yine biz de okuyalım o zaman. O zaman اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Hakka tilaveti Onlar ki, o kimseler ki e, kitabı, vahyi, gerçek manada biz verdik onlara onlar da gerçek manada ne yaptı? Gerçek manada vermiş olduğumuz o kitabı doğru bir şekilde okudular. Hakka tilaveti olarak okudular. Yani tam manasıyla okudular. Demek tam manasıyla okumak nedir? Önce vahiye bakış açısı sağlamdı. Kitaba yaklaşımı ihlaslıydı. Ondan sonra ne derse onu tahrif etmek, tayyir etmek, te tebdil etmek, değiştirmek vs. vs. değil. Tamamen ne diyorsa olduğu gibi onu kabul etmeye yanaşan bir inanç sahibiydi ve öyle yaptılar. Hakka tilaveti bu manada anlayalım. Dolayısıyla gerçek manada layıkıyla kitabı okuyanlar İşte onlar kimdir? Ulaike yu'minun ebi Kur'an'a aynı zamanda güvenen, inanan, tevekkül edendir. Allah'ın emirlerini tenkit eden, tefsir eden, tağir eden, değiştiren, bu devirde böyle olmaz olur mu? Ya işte bu konu işte ya şimdi olmaz ve zara yaklaşımda göstermeyen tam güvenen insanlardır. Ulaike yu'minun ebi Kur'an'a tam iman etmiş insanlardır. Onlar aynı zamanda tam okurlar. Kur'an'ı okurken tam okurlar burada mesaj vardır. Yani e, efendim bu devirde böyle yorum olmazdı, işte Kur'an işte o devir, bu devir vesaire vesaire bu gibi zaruri görünen bazı yaklaşım tarzlarını kullanarak Kur'an'ı tahrife iltenirler. Onun meclasının dışında yorum ve tefsirler yaparlar ve dolayısıyla Kur'an'ı e, kimi zaman sırt, sırtlarına alırlar, kimi zaman önlerine alırlar. Kimi zaman dediğini yaparlar, kimi zaman da kulağı asmazlar ve dinlemezler, kendi bildiklerini okurlar. Çünkü onlar gerçekte Kur'an'ın vahiy olduğu konusunda şüpheleri vardır. Demek ki biz Kuran'ı gerçekten bir yerlerde yanlış yaklaşıyorsak, inancımızla ilgili aynı zamanda problem var demektir. Ee, bu gerçektir. Çok iyi, feyiz, bereket ve samimiyet, takva, e, dini yaşantınız olduğu zaman Kur'an size farklı şeyler anlatır. E, kıytırık, e, fıskı fucur ve isyanla muallel olduğumuz zamanlarda da Kur'an'a baktığınız zaman farklı şeyler anlarsınız. Ama tam manası ihlaslı yaşadığınız zaman Kur'an o zaman değişleri farklı bir şekilde size e, ilham mana kapılarını açar. Ve o kavuşuruz ancak bu şekilde. Ve men yekforu bih, kim ki Kur'an'a nankörlük yapar. E, kulağını, gönlünü, kalbini kapar. Ve sonunda da, nankörlüğün sonunda küfran nimet manasında da olabilir. Burada ben küfran nimet manasını tercih ediyorum. Çünkü daha sonraki ayetin devamıyla uyum sağlasın diye. E, kim ki bu şekilde yaklaşırsa, gözünü, kalbini, Kur'an'ın dediklerini kapatıp, Ama sadece ne diyor bir bakayım diye falan bakarsa Fe kihumulu Hasirun o okuyuştan dolayı husranları çoğalır e, Şüpheleri iyice çoğalır. Efendim ve artık ondan zevk almaz onunla olan ilişkisi kesilir nasıl kesilir Onun vahiy olduğu konusunda şüpheye düşerek. ve Kur'an'daki anlatılanların ya böyle mi olur ya işte Kur'an'da, müstehcenin şeyler var. Ya Kur'an'da olur mu ya Allah'ım kelam böyle şeyle Allah'ın sinekten basılır mi falan demeye başlar. Ondan sonra Kabe'ye gidip burası taş, millet bu taşı görmek için, taşı elini sürmek için o kadar para veriyor falan dedikleri gibi Kur'an'la ilgili de işte e, çünkü neden? Çünkü iman problemi var. İhlas problemi var. İman ve ihlas problemi olan şüpheci bir e, yaklaşım tarzı durumunda o zamanda venezidul zalimine illa hasara bela yzidul zalimi illa hasara biz zalimlerin husranından başka bir şey yapmayız kuran okursa zalimler onların husranı çoğalır vay onların haline ki o kuran hem inanmaz hem de ona göre yaşamaz ama kuran okur o zaman o kişi bu dünyada da ahirette de bu yaklaşımıyla efendim cezalı duruma gelir. Dünyada da kalplerinde şüpheyi asla bitmez ve tükenmez. Buraya kadar bir konu bitmiş oldu. Yukarıdan beri anlattığımız iki dersle anlattığımız konu burada bitiyor. Bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerime herhal yarım saatte olmadı zannediyorum. Bir 5 dakika bir iki ayet daha okuyalım. En azından çünkü 3-4 ayet oldu. Fazla olmadı. 2 ayet daha sabrederseniz inşallah... Ee, birlikte bu hikayeti de okuyalım. Evet vaktimiz var olduğuna göre hem e, güzel Kur'an'ımızı okuyarak kalbimizde aydınlatalım e, vücudumuzun e, sıkıntıları gider e, sükunete ereriz diyorum sevgili kardeşlerim. Buyurun. Evet sevgili kardeşim ee, bu ayet-i baktığımızda Bismillah. Ya beni İsrail ey İsrail'in oğlu, oğulları. Yani İsrail kimdi biliyorsunuz. İsa a.s. oğulları. Ee, izkuru nimeti yelleti, nimeti, nimeti. Benim nimetimi hatırlayın. Elleti öyle bir oluşur bir nimet ki en An aleyküm sizi in'am etmiştim. Size in'am ettiğim verdiğim. Nimetimi hatırlayın. Hatırınızdan çıkarmayın. Hani hatırlayın? Unutursunuz olur ki ya filan. Ama hatırlayın diye tekrar hatırlıyor. Başka ne nimet var? Birçok nimetleri bu sürede saydı. Özellikle e, konunun muhatabı da birinci derecede İsrail İsrailoğullarıdır. E, çok nimet verildi. Aslında geçen defa sohbetlerimizde de söyledik. E, 24-25 tane peygamber Yahudi soyundan geliyor. sonra Araplardan İsmail Aleyhisselam'dan sonra iki peygamber geliyor. Bu büyük bir nimettir. Sadece peygamberlerin kendilerinden gelmiş olması onlar için büyük nimettir. Sonra onları zalimin zulmünden kurtarıyor. Cennetten meyveler geliyor. En güzel yerleri onlara veriyor. Başka alemin Diğer aleme de sizi daha faziletli, erdemli E, kültürlü, bilgili insan olarak yarattım. Faziletli, üstün kıldım. Niye? Çünkü çok peygamber geldi. Çok peygamber gelmiş olması Allah'ın e, her peygamberin yanına gönderdiği melekler vardır. O melekler ayetlerini getiriyor. Vahiyi getiriyor ve vahiy geldikçe de yeryüzüne bereket geliyor. O insanların her biri efendim e, musa Samiri, yalancı Musa bile ondan istifade etti de Efendim o eee çıkan e, etrafta gördüğü bir ışıktan hareketle efendim buzağa can verdi ve buzağıyı insanlar arasında mucize olarak göstermeye çalıştı. Sonra ona sordulan Allah nasıl biri diye o zaman saçmalamaya başladı. Allah'ı buzağıya falan benzetti. Demek ki e, bu, kad bu kadar yani kıyıdan kenarından bile istifade ettiğini düşündüğümüzde Allah onlara peygamber göndererek, onları e, içindeki peygamberlerle konuşarak ve onların üzerindeki olan Allah'ın gücünün tecellisi mahiyetindeki mucizelerin hepsi aslında ayrıca bir ayrıcalıktır ve bir fazilettir. Bunu hatırlatıyor sürekli. Artık e, bu sürede e, İsrail oğullarının e, nasip olduğu birçok yeme tarzından Efendim onlara Allah'ın ilgisinin yüksek olmasından yüksek bir fazilet, erdemlik, ahlak ve kültürüne sahip olun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in doğru vahiy olduğu konusunda müşriklere karşı e, ehli kitaba da sorun. Onları şahit tutan Şehidallahu ennehu la ilahe illahu huve vel melâiketü ve ulel ilmin qâimen bel gıstı la ilahe illa Orada devam eden ayet-i kerimede il e, e, ilim sahibi, ehli kitap olanlar Vahiy ve din kültüründen haberdar olanlar da peygamber nasıl olur, vahiy nasıl gelir, Cibril kimdir? Bu kültürden habersiz olan Arap toplumuna bunları haber vermiştir. Dolayısıyla varlık bir fazilettir, nimet büyük bir fazilettir. Bu faziletleri Cenab-ı Hak diğer insanlara nasip olmayan faziletleri de size verdim diyor, burada hatırlatıyor tekrar Burada sadece ırçcı bir anlayışla yani yaratılıştan çok farklı yaratılmıştır Yahudiler. İster iyi adam olsunlar, ister kötü olsunlar, ister meyane çalıştırsın, ister fuş endüstrisini elinde tutsun. Bunlar üstün yaratılmış farklı efendim insanlardır. Çok yaratılıştan çok üstün yaratılmıştır şeklinde bir ırçcı yorum burada söz konusu değildir. Bunu yapanlar vicdanlarına bir danışsınlar. Bu şekilde efendim Ne Türk milleti böyle bir ayrı, ayrıcalık genlerinde farklılık vardır, ne diğer milletler insanların üstünlüğü yaptıklarıyladır takvasıyladır inancıyladır Allah'a olan yakınlığıyladır Özellikle buna olan yatkınlık, e, tekvini üstünlükler de söz konusudur. Bu tekvini üstünlükler de ne kadar dejenere olmuş, fuhşana kadar kir, gitmiş, gitmemiş, Efendim uzunca bir müddet İslam kültürüyle, fazilet e, kültürüyle donanmış bir topluluk elbette kolay kolay birden efendim perişan olacak değildir. Bunlar da bir üstünlük payesidir. Ama asla ırka dayalı bir üstünlük değildir bu. Efendim tekrar buraya da böyle izah ettikten sonra ayet-i kerimeye dön, dönelim. E bunun böyle olduğunu biraz sonraki yani daha sonraki okuyacağımız ayet kelimesini anlatıyor. Vette kuyevmen la teczi nefsun an nefsin şeya o günden korkun diyor. O gün gelecek. O güne karşı düşünerek takva elbisesine bürünün ki o günde la teczi nefsun an nefsin şeya kimse kimse e, den bir zararı alıp götüremeyecek. Zarara karşı yardımcı bula, bula, bula olamayacak. Efendim, bir bir zarar gelse kimse onu E, gideremez. O gün gelecek diyor. Vela yukbelu minha adlun eee ki o arada efendim adalet adına kimse kimse işte adaletin terazisi yanlış oldu, azdı, çoktu vesaire vesaire deme hakkına sahip değil. Kimseden böyle bir adalet adına bir yardım da kabul olunmayacak. Vela tenfauha şefaatun kimse kimseye de şefaatçi olmak hususunda bir yardımı da dokunmayacağı bir gün gelecek. O günden korkun diyor. O gün yaptıklarınızla muhasebe olunacaksınız. Ne yaptıysanız o gözünüzün önüne gelecek veyahut hesap olarak kitapta onu bulacaksınız ve o, o konuda sorguya çekileceksiniz. Velâ yun sarûn takva sahibi olmak ve yaptıklarınızın sorumluluğunu taşıma konusunda dikkat etmezseniz diyor. Yukarıdan beri uyarların hepsinde buraya efendim nimetlerin doğru kullanılması gerekiyor. Ee, birbirinize merhametli ve adil olmanızla ilgili bütün sorgulamalarda diyor hepsinde ne yapacaksınız hiçbirisi eee bir yardım da görmeyecek. Herkes kendi hesabını kendisi verecek. Efendim bu etkerime de velayeten faşiatun eee bir şefaat da onlara menfaat vermeyecek ve ve onlara kimse de yardım etmeyecek sözünün sözünün eee Toplu, değerli bir şekilde yorumunu gerekiyor. Burada şefaat inkar mı ediliyor? Hayır. Yani kişinin sorumlu ve bilincin idrak etmesini sağlayan bir ayet-i kerimedir. Yani bir çocuk yetiştirilirken bir yere kadar gelmiştir. Ondan sonra o kişiye hala annesi babası çocuk gözüyle bakarsa o kişi asla gelişemez. Annenin babanın şefkatinin çok belirgin olduğu 20 yaşına gelmiş bir gençte O kişi asla evlenemez. Evlendiği zaman, evlendiği hanımıyla ilgili bakış açısı da anne gibidir. Ve sürekli onlardan bir destek bekler ve kişisel gelişimine engeldir. Bu açıdan bu ayet-i kerimede de e, aynen böyle anlamak lazım. Yani Allah istiyor ki artık siz 24 tane, 25 tane peygamber gelmiş, bunca mucizeler görmüşsünüz, siz kendi toplumundan sadece 2 tane peygamber gelen, Bir Araplarla siz aynı olamazsınız. Sizden daha çok fazla şey bekliyorum demek istiyorum. Burada dikkat buyurun. Bu iki karşılaştırmayı doğru okuma adına bunu böyle anlamak lazım. Hele Türkler'de peygamber gelip gelmediği elbette gelmiştir belki ama bilmiyoruz. Türklerin Türklerin dolayısıyla bu şekilde böyle bir kültürü de yok. Bu sonradan bin yıllık... Şimdi Araplardan değil de diyelim ki İngilizlerden veyahut da Avrupalılardan birileri Müslüman olsa o yeni Müslüman insanın bir sürü hatasını görmemezlikten geliriz. Çünkü onlar İslam ile yeni tanışıyor. Bunun bu örnekte olduğu gibi e, Hristiyan ve de Yahudi e, kültüründe geçmiş olan bunca peygamberlere rağmen siz hala efendim, hiç bu kültüre yabancı olan bir insan gibi davranamazsınız diyor Burada sorguya çekileceksiniz. Başında ilginç bir yaklaşım tarzı Kur'an-ı Kerim'in bir çok da dikkatimizden kaçan bir tak e tarafı var. Bu manada efendim e sorguya çekileceğini bu ayet kelimesi de görüyoruz. Efendim e herhalde son ayet kelime de eee okuyalım. Ve izib telai İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fetem mahunne. Kana inni cailu kelin nas imama. Qalememn zürriyeti qalem la yenalu ahdiz zalimin. Bu ayet-i bakalım şöyle. Burada İbrahim, Rabbisi onu bir takım kelimelerle e, sınadı, imtihan etti. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı, onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Evet. Ayet-i de burada inşallah kalalım. Ve bundan sonraki ayrıca bir bahis olacağı için, bu son ayetimiz olsun. Böylelikle bu hususu, gâlebem'in zürriyeti, ya Rabbi bir ben değil, benim zürriyetimden de peygamberler gelsin, imamlar gelsin dedi. Gâlelâ yenâ l ahd zalimin, zalimlerin ahdinin e, nail olması mümkün değil dedi. Yani, zalimler dışında bu duan yerine gelecek. Senin soyundan da olsa zalimse onlardan ben asla efendim peygamber seçmem ve iyi insan seçmem. Dikkat buyurulursa burada zalim olanların zalim olanların efendim bir ölçü baz alınması gerekir. Zalim olduğu zaman onlara itaat de yok. Onun için sünni mezhebine göre Ee, bu aynı zamanda halifelik ya da başbakan, cumhurbaşkanı seçildiği zaman açıktan topluma zulüm ediyor ise ona karşı isyan söz konusudur. Onun dışında isyan olursa bagi denir, bagi öldürülür. Dolayısıyla İslam'da ölçü olarak sünnilere göre bu alınıyor. Açıktan zulüm etmiyor. Açıktan dinin emirlerine karşı gelmediği müddetçe ee, karşı gelmekte yoktur. Bu ölçüdür. Bu ayet-i kerimeyi Şii'ler farklı yorumluyorlar ve bu ayet-i kerimeyi farklı yorumladığı için de onlar Cumhurbaşkanı ya da Ayetullah makamında olan insanların da masum olduğunu iddia ediyorlar. Efendim Ama bu ayet-i kerime Sünnilerin dayandığı ayet-i kerimedir ve Cumhurbaşkanı ya da milletin başındaki komutanların emrini behem hal yerine getiririz. Ancak açıktan zulüm söz konusu ise orada efendim ne yaparız diyor karşı gelme hakkımız doğar. Onun için kunut duasında da e, dua da da ne diyoruz? Eğer Allah'a isyan edersen seni alaşağı ederiz diyoruz kunut duasında ve nahlu diyoruz. Kul ederiz yani alaşağı ederiz. Diyor. Eğer ki siz Allah'ın emrine açıkça fıskı fucur yaparsanız o zaman Bu hakkımızı kullanırız diyoruz. Kunut duasında da var. Demek ki e, bazı şeylerin anlaşılması hususunda, efendim neden Şiilerde İsmet var, Sünnilerde İsmet sadece peygamberler için var. Bunun kaynağı da bu ayet-i kerimeler, Tıft-ı Zani de yine şerif-i akayitti. Bununla ilgili geniş bilgiler verir diyorum. Bu kadarıyla yetinelim. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun sevgili kısımlar. Kardeşlerim, Esselamu Evet.